Çocuk Deyip Geçmeyin Her Salı ve Çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar Bir Çocuk Deyip Geçmeyin programından Burç Efendi stüdyolarından hepinize selamlarımızla sevgilerimizle programımıza başlamak istiyorum. Efendim dünkü programda ağırlıklı olarak sizden gelen takdir, teşekkür ve bu programla ilgili düşüncelerinizi, e-maillerinizi, mesajlarınızı okumaya çalıştık. Efendim bu programda yine aynı mesajların içerisinde sorduğunuz sorulara veya program aralarında göndermiş olduğunuz mesajlara cevap vermeye çalışacağım, gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim ilk mesajımıza bakıyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Tüm programlarınız için Allah razı olsun. Hocam Allah'ın izniyle Mayıs ayında erkek çocuk bekliyoruz. İsmini Muhammed Taha koymayı düşünüyoruz. Ama çocuk ismi kaldıramaz, ağır gelir diyorlar. Kararsızım Taha isminde çok seviyorum. Sorumu cevaplarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Efendim şunu söylemekte fayda var. Çocukların isimleri Çocuğun karakterine tesir eder mi diye sorar iseniz evet. Çocuğun taşıdığı isim çocuğun ruhunun şekillenmesinde çocuğun karakterinin oturmasında ciddi bir amil, ciddi bir etken. Çünkü bir ömür boyunca çocuk kendisine hitap edilen kelimenin anlamıyla bir şekliyle şekilleniyor. Yani eğer çocuk olumsuz, negatif anlam taşıyan bir ismi taşıyor ise o takdirde günlük olarak düşünün yüzlerce kere o çocuğa o negatif kelime söyleniyor. Eğer çocuk pozitif anlamlar taşıyan bir kelime ile isimlendirilmişse o takdirde çocuğa yüzlerce kere o anlamlı bir kelime söyleniyor. Dolayısıyla çocuğun taşıdığı isim çocuğun fıtratında, karakterinde bir takım yansımalara neden olabiliyor. Ancak dinleyicimiz çocuğun ismini Muhammed Taha olarak konulmasının çocuğun kaldıramayacağı bir şey olduğunu duymuş etrafta. Bu ismi kaldıramaz diye. Efendim ben ilahiyatçı değilim. Meselenin ilahiyat boyutunu çok bilmiyorum. Dolayısıyla ilahiyatçı hocalarımız bu konuda daha ehiller Ayakları yere basan bir takım cümleler söyleyebilirler, bir takım şeyler ifade edebilirler. Ben bu kelimelerin çağrıştıracağı anlamı, yüklenilmiş olan anlamı çok bilemeyeceğim için şu anda bu soruya cevap veremeyeceğim. Yani dinleyicimiz etrafında belki bir ilahiyatçı hoca ile konuşup bu ismin ne anlama geldiğini ve çocukta nasıl bir çağrışım yapabileceğini ehil birisine sormasını tavsiye ederim. Ben sahamın dışında olduğu için bu soruya cevap veremeyeceğim. Çünkü şunu söyleyebiliriz çocuğun kullandığı isim çocuğa tesir eder. Ama bu nasıl tesir eder? Bu biraz dini terminolojiyi içerdiği için bir ilahiyat hocasıyla görüşmesinde fayda var dinleyicimizin. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kontrol Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakıyoruz. Hocam geçtiğimiz bir programınızda aralarında yaş farkı olan çocuklardan büyük olan küçüğe vuruyorsa küçük çocuk annesi tarafından korunmalıdır demiştiniz. Benim oğlum kendinden büyüklere de vuruyor, küçüklere de. Küçük çocuklara vurduğunda onları korunması oğlumu daha da hırçınlaştırıyor. Önceden çok sinirlendiğimde arada bir eline vuruyordum. Programlarınızı dinledikten sonra onu da terk ettim. Ama 2 yaşındaki oğlum bu davranışını hala terk etmedi. Siz programınızda kıskandığı için vuruyor olabilir demiştiniz. Ama ben kıskandırmamak için elimden geleni yapıyorum. Çocuğum başkalarına... Her vurduğunda nasıl bir tavır takınmalıyım? Daha fazla şiddete alışmasın. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun. Çok muzdaripim demiş dinleyicimiz. Ama galiba bir başka uzmanın cümleleriyle bizimki karışmış gibime geliyor. Belki de yanlış anlaşıldım. Çünkü ben şunu söylemedim. Eğer söylemişsem de onu düzelteyim veya yanlış anlaşıldıysa onu düzelteyim. Küçük çocuk büyüye vuruyor ise... Küçüğü koruyun diye bir şey söylemedim. Söylemem de. Çünkü küçük küçüktür. Küçük büyüye vuruyorsa abisine vuruyordur. Abiye vurulmayacağını yani iki yaşındaki çocuk gerçi abi kardeşi o kadar çok bilmez ama abinin ayrı bir statüsü olduğunu bilmesi lazım. Yani küçüğü korursanız büyük tabii ki hırçınlaşır. Burada büyüye vurulmaması gerektiğini küçük bilmesi lazım. Bu yaş farkı 7, 8, 9'lara doğru iyice belirgin olması lazım. 10 yaşında bir çocuğunuz var, 6 yaşında da bir çocuğunuz var diyelim ki 6 yaşındaki 10 yaşına vuruyor ise 6 yaşındakini koruma diye bir şey yok. Hayır öyle bir şey olur mu? Yani abiye vurulmayacağını veya ablaya vurulmayacağını, onun ayrı ve farklı bir statüde olduğunu küçük bilmesi lazım. Eğer bu konuda yanlış anlaşıldım ise, yanlış kelimeler kullandım ise o takdirde düzeltmek istiyorum. Küçüğü koruyun diye bir şey söylemedim. Efendim yalnız burada şu var. 2 yaşındaki bir çocuğun B'yi diyelim ki 4 yaşında 5 yaşında. Bu çocuklar sosyalleşmenin bir gereği olarak. Hani belgesellerde izlemişizdir. Arslan bir tarafa yatmıştır böyle veya kaplan bir tarafa yatmıştır. Yanında 4-5 tane de işte yavruları vardır. Birisi birisinin üstüne atlar, birisi birisini işte tırmalar, birisi koşar, öbürküsü kovalar, yakalayan üstüne çıkar. O kaplan böyle bir huzur içerisinde, sekine içerisinde çocuklarını izler. Yani aslında bir şekliyle aynı kayıtsız sabır içerisinde çocukları izlemekte fayda var. Yani iki yaşındaki bir çocukla dört yaşındaki bir çocuk eğer birbirleriyle tartışıyorlar, kavga yapıyorlar ise... Bir süre onları o şekliyle bırakmak lazım çünkü küçük çocuk saçını çektiyse eğer ablasının 4 yaşında 5 yaşındaki ablasının saçını çektiyse büyük çocuk da ona bir pat diye vurması lazım ki küçük şunu görsün yani doğal bir ortam içerisinde birisinin saçını çektiğimde pat diye bana bir tokat gelebilir. İşte biz buna sosyalleşme diyoruz birisine zarar verdiğinde o zarar verilen kişi de kendisine doğru yönelebilir. Çocuk böylelikle aradaki mesafelerin ne olması gerektiğini, birisinin saçının çekilip çekilmeyeceğini, efendim birisine kötü davranıp davranılmayacağını yaşayarak görecektir. Dolayısıyla kayıtsız bir sabır içerisinde anne kenarda bir kaplan gibi çocuklarının o birbirleriyle cilveleşmesini birazcık takip etmesini eğer birbirlerine çok zarar veriyorsa o zaman araya girsinler. Ama bırakın o çocuklar kendi aralarında kendisi halletmeye çalışsın. İkide bir çocuk size geliyor ve şikayette bulunuyorsa anne abim şöyle dedi anne kardeşim böyle yaptı diye. Bu sağlıklı değildir aslında kendi problemlerini kendileri çözmeleri lazım ki çocuklarda problem çözme yeteneği gelişsin. Aman bu konuda eğer yanlış bir şeyler söyledim ise bunu düzeltmiş olayım böylelikle. Küçük çocuğu koruyun da büyük ona zarar vermesin diye bir şey.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 Dinleyicimiz şöyle demiş ''Evet ben bir babayım şu anda çalışırken sizi de dinliyorum ben bazen size kızıyorum da konuşmak kolay ama ya fiiliyatta siz nasıl davranıyorsunuz her çocuğun kendine göre bir dünyası var hepsi özeldir ve genellememelidir. Yine de genele göre fikir sunmanız herkes üzerine düşen payı almasını sağlayacaktır demiş dinleyicimiz bazen de size kızıyorum demiş dinleyicimiz evet.'' Konuşmak kolay ama fiiliyat zor. Ya siz nasıl yapıyorsunuz demiş bunu dinleyicimiz. Kızmayın bana. Evet kızmayın bana çünkü ben de bir babayım. Ve ben de en az sizin kadar bu işin zor olduğunun bilinciyle burada mikrofonların arkasında sizlerle düşüncemi paylaşıyorum. Evet ben 4 çocuk babasıyım ve 40 yaşındayım ve aynı zamanda bir uzmanım. Avrupa'da tahsil görmüş bir uzman oradaki bilgi ve becerilerini ve tecrübelerini sizinle paylaşmaya çalışıyor. Ve diyorum ki anne babalık kolay bir şey değil. Ben bir de kolay bir şey öğretmiyorum ki. Yani kolay bir şey hakkında da konuşmuyoruz. Babalık zor bir şey. Hakkıyla babalık zor bir şey. Baba gibi baba olmak zor bir şey. Asaletli bir baba olmak. Efendim... Böyle çocuğun ruhuna huzur verici bir baba olmak zor bir şey. Ben kolay demedim ki. Kolay olmuş olsa derdim ki... Değerli dinleyiciler iki il topluyorsunuz. işte dört ediyor çocuklarınız bak düzeldi. Hepinizin eline bir okus pokus sopası verirdim. Çocuklarınızın kafasına vururdunuz. Çocuklarınız birdenbire prens olurdu. Birdenbire prenses olurdu. Ben demiyorum ki kolay bir şey. Evet bana kızıyorsunuz. Ben de kendime kızıyorum. Yanlışlarımı zaman içerisinde yaşım ilerledikçe... Efendim farklı farklı problemler ve farklı farklı çözüm yolları gördüğüm sırada ben de gençlik yıllarında efendim çocuğumun ilk yıllarında gördüğüm şeyler, karşılaştığım şeyler karşısında ne kadar da acemice davranmışım dediğim çok şeyler oluyor. Ama burada ben sizlerle bir uzman olarak bir bilgi paylaşımı yapıyorum. Genelleme de yapmamaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Yani evet her çocuk özeldir. Onun için bir tane sorunun cevabı herkes için geçerli olmayabilir. Bunu da söylemeye çalışıyorum. Evet babalık zor bir şey. O kızgınlık içerisinde demiş dinleyicimiz ben size kızıyorum. Konuşmak kolay. Hadi gelin de bir babalık yapın. Evet ben de babalık yapıyorum. Konuşmak kolay. Zor olan babalıktan bahsediyorum zaten ben. Görüşlerinizi isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kontrol edilir. bir dinleyicimiz şöyle söylemiş. Ben sizin programlarınızı iş yerinde takip eden bir anneyim. Programlarınızdan çok istifade ediyorum. Bazen söyledikleriniz beni çok fazlasıyla etkiliyor. Bir de çocuklarını çok küçükken başka odaya koyan anneleri anlayamıyorum. Benim kızım 2,5 yaşında ve tüp bebek ve erken doğdu. 1 kilo 400 gram doğdu Ve ben ona hiç kıyamıyorum Sizin bazen söyledikleriniz Evlerinizi çocuk tapınağı haline dönüştürmeyin Lafını çok düşünüyorum Kalbime bakıyorum Çok şükür ki Allah inancım var Ve asla böyle bir şey olmasın diyorum Ben bazen sert mizaçlı bir anneyim Ama çocuğumla oyunlar oynuyor Gezmeye gidiyorum Tabi işten arta kalan vakitte Programlarınız bir harika ama süresi çok kısa. Sizi dinledikçe bazen kızıma kızdığım zamanlar geliyor aklıma. Fakat ben kızıma en çok kitaplarını yırttığı zaman kızıyorum. Hmm. Kızıma en çok kitaplarımı yırttığı zaman kızıyorum. Sonra kızımla beraber oturup yapıştırıyoruz. Sadece bunun içinde kızmamalı mıyım? Çünkü kitaplar benim için çok değerli. Onun için de değerli olmasını istiyorum. İki buçuk yaşındaki bir çocuk kitapların değerli olduğunu nasıl anlasın? Nasıl anlasın? Yani kitapların değerli olduğunu kitapları yırttığında kızınca anlayacak mı iki buçuk yaşındaki bir çocuk? Kitapların değerli olduğunu düşünüyorsunuz da Çocuğunuzun değerli olduğunu da söylüyorsunuz. Terazinin bir kefesine dünyadaki bütün kitapları koyun lütfen. Öbür kefesine de çocuğunuzu koyun. Gönül terazinizde bir tartın lütfen. Hangisi daha ağır geliyor? Çocuğunuz değil mi? Değişir misiniz ikisiyle? Birisini değişir misiniz dediğimizde değişir misiniz? Verir misiniz çocuğunuzu bana? Dünyadaki bütün kitapları, en değerli kitapları hatta böyle ciltler, kütüphaneler doğrusu, el yazması, tarihi eser kitapları vereyim ben size. Kızınız, iki buçuk yaşındaki kızınızı verin bana. Kızınız daha değerli. Kitabın kıymetli olduğunu, içindeki bilgilerin kıymetli olduğunu, çocuk ancak sizin kitaba karşı gösterdiğiniz hassasiyetle öğrenir. Bu bir, çocuk okuma yazmaya başladığı sırada, anlayarak kitap okuduğu zaman, Kitabın içindeki bilgileri öğrenmeye başladığı zaman ve çocuk merak ettiği şeyleri kitabın içerisinde bulmaya başladığı zaman kitabın kıymetli olduğunu anlar. Yoksa kitabı kutsallaştırıp da efendim kitabını yırtıyor almışsınız işte çocuk yayınlarından 3 tane renkli kitap 5 tane renksiz kitap. E çocuğunuz 2,5 yaşında onu yırtacak tabii. Yani yırtmayan çocuk olmaz ki onu yırtacak. Yırtacak, yırtacak. Siz onun kıymetli olduğunu daha bu yaşta öğretemezsiniz. İçindeki bilgiyle beslenmeye başladığı sırada çocuk kitabın kıymetli olduğunu anlar. Yahut da sizin kitaba gösterdiğiniz kıymet kadar çocukta kitaba kıymet gösterir. Görüşlerinizi isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulçazık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 377'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kontroldür. Efendim bir sonraki dinleyicimiz şunu soruyor aleyküm hocam biz Amerika'da yaşıyoruz programınızı tavsiye üzerine dinlemeye başladık daha önce yayınlanan programlarınızı da internet üzerinden indirip dinliyoruz hatta bazılarını defalarca dinlediğimiz oldu bilinçli anne baba olmaya çalışsak da hatalarımız çok fazla bu programlarınızı dinlemeye başladıktan sonra daha iyi anladık. Bizim buçuk aylık bir kızımız var. 15 gün sonra bizim bir kızımız daha dünyaya gelecek inşallah. Allah hayırlı mübarek etsin. Allah utandırmasın onun acısıyla sizi acılandırmasın. Devam ediyor dinleyicimiz. Maalesef aralarında yaş farkı sadece 16 ay. Kızımız bir yaşına girdiğinde odasını ayırdık. Uykusu geldiğinde kendi yatağında kendisi uyuyor ama bazen uyumamak için direniyor. Ağlayarak uyumasına gönlümüz razı olmadığı için gündüz uykusu düzenli değil. Bu tutumumuz doğru mu? Bunun dışında kızımızla şimdilik çok fazla bir sıkıntımız yok ama sanki başladı gibi. Burada Trouble Two diye adlandırılan çocuklarda 2 yaş sendromu mu başladı yoksa bir kardeş geleceği için mi onu tam anlayamadık demiş ve devam ediyor. İsteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışıyor şu durumda. Daha önceki dinlediğimiz programlarınızda bahsettiğiniz gibi duygusal yoksunluk mu pek sanmıyoruz ama yoksa iktidar mücadelesi mi çözmeye çalışıyoruz. Biz iktidar mücadelesi diyoruz bu yüzden ağlasa da isteklerini yapmamaya çalışıyoruz. İlgisini başka yerlere çekmeye çalışıyoruz ya da kucağımızı alıp sakinleştirmeye çalışıyoruz nasıl davranmamız gerekir. Son olarak da iki kardeş arasındaki kıskançlığın daha az ve daha masum olması için hangi önlemler tavsiye edersiniz demiş dinleyicimiz. 15,5 aylık bir kızları var dinleyicimizin Amerika'da yaşayan dinleyicimizin. Bir de 15 gün sonra bir kız çocukları daha dünyaya gelecek muhtemel ki şu anda bir haftaları kaldı geçen haftanın mesajlarıydı çünkü bunlar inşallah bir hafta sonra bir kızları daha dünyaya gelecek şimdi büyük olan yani 15 buçuk 16 aylık olan çocuk hırçınlıklara başladı ve biraz değişime başladı diyor dinleyicimiz acaba isteklerini ağlayarak yerine getirmeye çalışıyor diyor acaba bu bir duygusal yoksunluk mudur? Yoksa iktidar mücadelesi mi diye soruyor dinleyicimiz. Ama şunu söylemek isterim ki duygusal yoksunluk mu iktidar mücadelesi mi olduğunu anlayabilmemiz için çocuğun hangi olaya tepki olarak ağladığını bilmemiz lazım. Yani bir olay vardır çocuğun duygusuna hitap ediyor ve orada bir duygusal yoksunluk yaşıyor. Örneğin çocuk sevgiye ihtiyacı var. Anne oturmuş diyelim ki işte yeni geleceği çocuğun eşyalarını masanın üstüne koyuyor, patiklerini koyuyor, onları böyle okşuyor, kenara doğru çekiyor vesaire yapıyor. Çocuk yeni gelecek çocuğun dünyasıyla hemdem olurken, diyelim kızınız da orada bir yerde kenarda duruyor ise ve sizden ilgi istiyor ise, o sırada örneğin masanın üstünde yeni doğacak çocuğunuzun patiğinden birini eline attıysa, Onları masadan atmaya çalışıyor ise siz de bu durumda çocuğunuza yapma diyorsanız eğer toplayıp tekrar masaya koyuyorsanız çocuğunuz tekrar da onları masanın üstünden atıyor ise siz bunu iktidar mücadelesi olarak algılamayın bu bir duygusal yoksunluktur. Yani burada söylemek istediğim şey şu olaydan olaya değişir duygusal yoksunluk mu iktidar mücadelesi mi? Şunu da ilave etmek istiyorum duygusal yoksunluk veya iktidar mücadelesinde bu bir tecrübe işidir bir de işte bu tecrübeyi normalde anneler kendi çocukluk yıllarında annelerinden görmüş olmaları lazım hangi olaya nasıl tepki verdiğini nasıl çözdüğünü kendi annesinden görmüş olmaları lazım sene içerisinde zaman içerisinde bunu anneler iyice oturturlar kendilerine yeter ki böyle bir anneyle böyle bir çevreyle içli dışlı olsun. Şu anda duygusal yoksunluk mu yapşıyor, yaşıyor çocuğum iktidar mücadelesi mi bu bir tecrübe işidir aynı zamanda. Efendim reklam arasından önce hemen şunu da söyleyeyim: kardeş arasındaki kıskançlığı en aza indirmek için anne baba adil olması lazım. Adalet terazinizi azıcık, milim kaydırmış olsanız çocuklar birbirlerini yerler. Çocuk çocuğun kumasıdır, eğer en ufak bir karşı göz hareketi yaptığınıza çocuklar birbirlerini yerler. Onun için anne baba çocuklarına karşı eşit davranarak yanılmasınlar, adaletli olması lazım anne babalar çocuklarına karşı. Efendim bir reklam arası verelim, ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin, devam edecek. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin, devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bir sonraki mesajla devam edelim. Dinleyicimiz hocam iyi yayınlar bizim 15 aylık bir kız çocuğumuz var. İlk olduğu için bilemedik ve uyuma alışkanlığı edindiremedik. Geceleri ikiye kadar uyutamıyoruz. Oyun oynamak ve evin içinde gezmek istiyor. Maalesef sürekli salıncakta uyutuyoruz. Kendi başına uyumuyor, salıncakta veya beşlikte sallayarak uyutmaya çalışıyoruz. Ben bir baba olarak bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Annesi bazen istemeyerek de olsa kızıyor ve sonra da vicdan azabı duyuyoruz. Nasıl yapabiliriz de uyku alışkanlığı sağlayabiliriz demiş dinleyicimiz. Şimdi çocuğu sallayarak uyutmak, 15 aylık bir çocuğu sallayarak uyutmak, çocuğun kafasını sallayarak uyutmak daha doğrusu çocuğu sersem yapar. Yani evet çocuğu uyutursunuz ama çocuğu sersemleştirerek uyutursunuz. Yani kendinizi şu anda düşünün. Birisi geliyor sizin kafanızı çevire çevire çevire çevire uyutmaya çalışıyor ve gözleriniz dönüyor kafanız dönüyor ve mideniz bulanarak uyuyorsunuz. Bu uyutma doğru bir uyutma yöntemi değildir. Anne babalar çocuklarını sallayarak ayaklarında kucaklarında beşiklerde hızlı hızlı sallayarak uyutmaya çalışmasınlar çocuklarını sersem ederler. Bu bir. İkincisi ise peki ne yapabiliriz diye sormuş dinleyicimiz. Ben bundan çok rahatsızım demiş zaten baba da bu sallayarak uyutma şeyinden. Şunu söyleyebilirim. Eğer çocuğunuzda fizyolojik olarak hiçbir rahatsızlık yok ise vücut sistemi tamamen normal çalışıyor ise o takdirde şunu bir kere bilmekte fayda var ki çocuk zaten uykusuzluğa dayanamaz. İnsan zaten uykusuzluğa dayanamaz. ...hadi kendinizi bir test edin... 2 gün boyunca... ...üç gün boyunca bir uyumayın bakalım bir... ...yahut da gece 2'de uyuyup... ...sabah saat dörtte kalkın... ...ne olur haliniz... ...ertesi gün uyur gezer gibi dolaşırsınız... ...çocuk da böyle... ...bir buçuk yaşındaki bir çocuk... ...on saat, on iki saat rahatlıkla uyuyabilir... ...dolayısıyla... ...yani uykuya o kadar da ihtiyaç vardır... ...aynı zamanda... ...o halde yapmanız gerekli olan şey şu... ...belki başlangıçta hata yapılmış olabilir... Eğer çocuğunuz gece saat 2'ye kadar uyumadan ayakta durmak, evin içerisinde dolaşmak istiyor ise tamam ilk günlerde bunu yapın, saat 2'ye kadar ayakta dursun. Ancak ertesi gün kalktığında normal biyolojik ritminin gereği olarak 5'de, 6'da, 7'de kaldırın. Uyanmıyor değil mi? Uyansın, uyansın. Yani uyandırmaya çalışın. Madem akşam 2'de yatıyorsun hadi bakalım. Normalde çünkü insanın kalkma saati... Güneşin doğduğu doğmadan önceki saattir yani çocuk o saatte normalde sabah saatinde normalde kalkmış olması lazım ama geç yattığı için sabah geç kalkıyor. Şimdi anne baba olarak bir kere bizim de erken kalkma alışkanlığımız olacak çocuk saat 10'a kadar yatıyor 11'e kadar yatıyor biz de yanında yatıyoruz olmaz işte o zaman. Çocuk o zaman gece saat 2'ye kadar 3'e kadar ayakta kalır çocuğu erken kaldırın 2'de yattı. Kaldırın saat 6'da 7'de ve 6'da 7'de bismillah deyin hayata bir başlayın güne bir başlayın kahvaltısıyla vesairesiyle. Efendim öğlen uykusuna uyuması lazım normalde 15 aylık bir çocuğun. Öğlen saati geldiğinde zaten birazcık böyle sendelemeye başlayacaktır. Bir saatlik öğlen uykusuna yatırın daha da uzatmayın yalnız öğlen uykusunu. Ne yapabilirsiniz efendim hafif odaya girip çıkarsanız eğer. Hafif tenine dokunursanız eğer, hafif bir sarılırsanız eğer bir saatin sonunda çocuk zaten uyanacaktır. Uyanan hiçbir çocuk da zaten yatağın içerisinde kalmak istemez. O takdirde uyanmış olan çocuk bir saatlik uykusunu da almış olur. Sonra ne yapacaksınız peki? Sonra bekleyin bakalım bir. Saat ikiye kadar ayakta durabilecek mi o sevimli yavrunuz? Duramayacaktır. Neden? Çünkü fizyolojisi kaldırmaz zaten. Ona göre saat 9-10 demeye başlayınca huzursuzluklar, hırçınlıklar başlayacaktır. Hadi o zaman demek ki sizin de uyku saatiniz geldi. Kapatın lambalarınızı, televizyonlarınızı. 9-10'dan itibaren yatmaya başlayın veya 11'den itibaren yatmaya başlayın. Göreceksiniz ki birkaç gün bu şekilde devam ettikten sonra çocuğunuz kendi ritmini, biyolojik ritmini buna göre ayarlayacaktır. Çocukla geç yatar iseniz, yani geç kalkar iseniz geç yatar. Öğlen saatinde çok fazla uyutur iseniz, o takdirde çocuk gece uykusunu geciktirir. Bunlara birazcık denge sağlayabilirseniz, çocuğunuzun uyku ritmi düzelecektir diyorum. Görüşlerinizi isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulcasık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 377'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kuruştur. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajı Hocam merhabalar fırsat buldukça programınızı dinlemeye çalışıyorum. Size bir sorum olacak 10 aylık bir bebeğimiz var. İkinci bir bebek daha düşünüyoruz. Yalnız aralarındaki yaş farkı ne kadar olmalıdır buna karar veremedik. İkinci bir bebek geldiğinde kızımı ihmal ederim diye çekingelerim var. Ne yapmalım yazım diye sormuş dinleyicimiz. Evet ikinci bir çocuk geldiğinde Henüz çocuğunuz, kızınız 10 aylık ise onu ihmal edersiniz. Yeni bebeğinize yoğunlaşırken bir öncekini ihmal edersiniz. 10 ay ara ile annenin ikinci bir çocuk sahibi olmasını çok önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Bir, annenin psikolojisi açısından önermiyoruz. Çünkü şu anda dolu dolu kendinizi kızınıza verirken ikinci çocuğunuz geldiğinde Kendinizi dolu dolu otomatik olarak yöneleceksiniz. Yeni doğan yavrunuza verdiğinizde hiç farkına varmayacaksınız ki ablasını ihmal ediyorsunuz. Hiç fark edemezsiniz onu nasıl ihmal ettiğinizi. Ancak kenarda birisi olursa işte o görür bak kızın kenarda bir yerde parmağını emiyor. Yahut da bak kızın kenarda bir yerde masum masum bekliyor diye ancak o fark edebilir. Bu bir. Annenin psikolojisi açısından uygun değil. İkincisi... 10 aylık bir çocuğunuz şu anda sizi emiyor, anneden süt içiyor. Eğer şu anda ikinci bir çocuğa hamile olurseniz, o takdirde sizin o hamileninizle birlikte vücudunuzun hormonal dengesi de sarsılacak, değişecek. Yani çocuğu, ikinci çocuğu karnınızda taşırken hormonlarınız büyük çocuğunuza, önceki çocuğunuza verdiğiniz sütü dengesizleştirecek onun, fizyolojisini bozacak. O takdirde siz de çocuğunuzda, büyüğünüzde şu anda onaylık olan çocukta sütü kesmek zorunda kalacaksınız. Yani ikinci çocuğunuzu eve buyurun diye, hoş geldin diye kabul ederken, büyüğün süt içme dönemine engel olmuş olacaksınız. Eğer engel olmaz ve devam ederseniz, bir takım fizyolojik şeylere de razı olarak, tesirlere de razı olarak devam etmiş olsanız, öbürküsü zaten, e 9 ay sonra dünyaya gelecek birisi 19 aylık olacak birisi yeni doğmuş olacak ikisinin de zaten süt içme zamanı bu işin içerisinde çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz yani ben bir uzman olarak bu tecrübeleri yaşamış ve bu dönemleri geçirmiş olan annelere baktığımda görürüm ki çok yıpranmışlar anneler yani anneler bunu kaldırabilecek psikolojiye çok sahip göremiyorum hele ki babalardan da %100'lük bir destek alamazlar ise o takdirde ne tavsiye ederim? Efendim büyük çocuğunuza bir şöyle doyasıya bir doyun. Onunla böyle bir sarmaş dolaş olun. Anneliğinizi doya suya onun üzerinde bir yaşamaya çalışın. Çocuğunuz da size doyasıya bir doysun. 3 yaşına doğru çocuğunuz geldiğinde o takdirde yeni bir çocuk Allah nasip ederse düşünebilirsiniz. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Burç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kontrol Efendim, gönderdiğiniz SMS'lere yer vermeye çalışacağım. Önümde yığılmış birçok SMS var. Mümkün olduğu kadar bu SMS'leri okuyup içlerinde cevaplanması gerekli olanları cevaplandırmaya çalışacağım. Yani soru soranları cevaplandırmaya çalışacağım. Birçok SMS'imiz geçen haftadan sorduğumuz bu programla alakalı görüş ve düşüncelerini belirten SMS'ler. Her birisini okumak istiyorum ki mümkün olduğu kadar zamanımız elverdiğince Bakalım aynı problemler ve aynı düşünceler sadece bizde mi var yoksa başkalarında da var mı? Onları mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışacağım. Eğer bu arada sizler de bu programa e-mail ile katkı sağlamak istiyor soru sormak istiyorsanız e-mail adresimiz bizim ailemizin e-mail adresi çocuk deyip geçmeyin bir aile oluyor şu anda. Bu ailenin e-mail adresi çocuk deyip geçmeyin et harfi .com .tr. Eğer telefonla mesaj göndermek istiyor iseniz bize ulaşacağınız SMS numarası 377. Mesajınızın başına burç yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyor. Mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderiyorsunuz, o takdirde bize ulaşmış oluyor mesajınız. Efendim gelen SMS'leri okumak istiyorum. Hayırlı günler hocam, programlarınızı uzun zamandır takip ediyorum. Hatta salı ve çarşambayı iple çekiyorum. Zamanı olduğunda eşime de dinletiyorum demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz sizi dinlemeye yeni başladım. Çok yanlışlarım olduğunu fark ettim. İnşallah düzelteceğim." demiş dinleyicimiz. İnşallah. Bir dinleyicimiz biyolojik ritim bozukluğunu fark ettirdiniz. Hayatı lezzet almadan hızlı yaşadığımı anladım." Çocuklarımın da bu bozukluğa uymasını düzen sanmıştım. Binlerce teşekkürler. Çok güzel bir mesaj. Bakın ne kadar güzel bir cümle kurmuş dinleyicimiz. Biyolojik ritmi fark ettiniz. Ben hızlı hızlı yaşıyordum diyor yani dinleyicimiz. Ve çocuklarımı da bu hızlı yaşantımın içerisine sürüklemeyi düzenli bir yaşam zannetmiştim. Hızlı yaşamayı çok bir beceri zannetmiştim. Yani birçok... Kişi kendisinin hızlı hızlı hareket etmesiyle, olayları hızlı hızlı çözmesiyle övünür. Halbuki hızlı yaşam, yaşamı tatmamak demektir. Yani genellikle bayanlar arasında işte işimi çabuk yetiştirdim, eşimi çabuk yetiştirdim, yemeğimi hemen yaptım, çocuklarımın hemen altını değiştirdim, hemen şunu yaptım, hemen bunu yaptım. Yahu bir dur, bir dur. Yani bir hayatı tatmaya çalış. Ne oluyor? Nereye koşuyorsun? Bak kaç senedir koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. Bir bak. Çiçeğe bir bak, kafanın üstünde dönen kuşa bir bak, kuşun rengine bir bak. Neyi yetiştirmeye çalışıyorsun ve neyinle övünüyorsun? Hızlı hızlı yaptım, her şeyimi yetiştirdim, şunu yetiştirdim, bunu yetiştirdim. Hayatı niye böyle hızlı yaşıyorsun? Sizin arabanızın freni yok mu? Bir basın, bir basın hangi istikamette gidiyorsunuz? Etrafınızda neler var? Çocuğunuzun gözlerinin rengine doğru bir bakın. O parmaklarına bir bakın, o tırnaklarına bir bakın. Yüzüne bir bakın, bakın göreceksiniz ama hızlı hızlı yaşayacağım derken onu yetiştireceğim, bunu yetiştireceğim, şunu yetiştireceğim yahu çocuğunuzu kim yetiştirecek? Dönün lütfen çocuğunuza bir bakın. İşte bu söylediğimiz şey biyolojik ritimde, sekine halinde olarak ve yavaş hayatın akışını böyle kainatın dönüşü kadar yavaş olarak algılama. Acele etmeyin, sakin bir ortamda yetişen çocuk huzurlu ve sakin olur. Siz o odada nohuda ya koşarken, çabuk çabuk çabuk deyip çocuklarınızın kanadını, kolunu yolarırken, dışarıya doğru çıkartırken, ceketini hızlıca fermuarını çekerken, ayakkabısını hızlı hızlı giydirirken, çocuk öyle yetiştirilmez. Bozuyorsunuz çocuğunuzun ayarını. Yavaş ve sakin. Görüşlerinizi isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulçasık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 377'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kontrol Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajı. Ben çocuk deyip geçmeyin programından çok istifade ediyorum. Yüksek mühendis bir dinleyicimiz yazmış bunu. Yetiştirilmemdeki ve çocuklarımı yetiştirmemdeki hataları objektif olarak gözlemleyebiliyorum artık demiş bir dinleyicimiz. Program süresini lütfen artırın diye ilave etmiş. Bir sonraki dinleyicimiz programınızdan anneanne olarak torunlarım için çok faydalanıyorum demiş dinleyicimiz. Anneanne olarak torunları için faydalanan bir dinleyicimiz de varmış demek ki bu ailenin içerisinde. Efendim bir sonraki dinleyicimiz çok otoriter bir annenin elinde büyüdüm. Altı kardeşlik. Şu anda bile nefretle hatırlıyorum o günleri. 31 yaşındayım. Üç çocuğum var. Sinirlerim hala harap. Anneme benzeyen huylarım var. Kızımın da ona benzemesinden korkuyorum demiş dinleyicimiz. İşte burada feryat ettiğimiz otoriter bir anne olmak için. Efendim, evin içerisinde otorite kurmak için uğraşan bir annenin kızının feryadı şu anda SMS olarak okuyorum sizlere ki eğer aynı yanlışı yapıyor iseniz kızınız da 31 sene sonra bir programa çocuk deyip geçmeyin programını sunan bir başka uzmanı bu mesajı yazmasın. Çok otoriter bir annenin elinde büyüdüm. 6 kardeşlik şu anda bile nefretle hatırlıyorum o günleri. 31 yaşındayım, 3 çocuğum var, sinirlerim hala harap, anneme benzeyen huylarım var, kızımın da ona benzemesinden korkuyorum. Hocam Allah razı olsun demiş bir dinleyicimiz. Siz Allah için anlatırsınız da dinleyen az olur mu? Sizi kainattaki hava zerrecikleri dinliyor demiş Konya'dan bir dinleyicimiz. Allah razı olsun kendisinden. Hocam çok faydalanıyoruz, 16 ve 17 yaşında iki oğlum var, 13 yaşında bir kızım var, evde istişare günümüz yok, oğlan çocukları yurtlarda ayda bir eve geliyorlar, efendim oğullarınız eğer yurtta kalıyor ise, 13 yaşında kızınız var, kızınız, eşiniz siz, oturun bir çay için masada, oturun meyvelerinizi dilimlediğiniz meyveleri masada, Oturun konuşun ve istişarenizi kızınızla yapın. Bu bir engel değil. Efendim bir sonraki dinleyicimiz. Selamun Aleyküm değerli hocam ben kendim doktorum sürekli sizi dinlemeye çalışıyorum. Etraftaki insanlara sizden hep bahsediyorum dinlesinler diye. Uslubunuz ve anlatım tarzınız demiş yarım kalmış mesaj. Evet değerli hekim kardeşime de çokça selamlar. Bir sonraki dinleyicimiz ben bir öğretmenim ve programınızdan çok faydalanıyorum Allah razı olsun yolunuz açık olsun demiş dinleyicimiz. Bir sonraki dinleyicimiz 34 yaşında sorunlu çocukluk geçirmiş bir anneyim. 34 yaşında sorunlu çocukluk geçirmiş bir anneyim. Programınız daha fazla olmasını istiyorum kesinlikle çok gerekli Adem Bey tanıdığım herkese de söylüyorum. Fakat yazık ki demiş mesaj yarım kalmış. Kısa mesajlar yazarken bir mesajlık kadar yazılmasında galiba fayda var ki yarım çıkıyor çünkü mesajlar. Tanıdığım herkese söylüyorum çok gerekli bir program demiş. Evet acıyı tadan bilir. İşte burada söylediğimiz cümleler kalbe kimin tesir ediyor ise o biliyor. O yüzden öyle anne olmak istemiyorum diye kendi annesini gösteriyor. Bir sonraki dinleyicimiz. Allah razı olsun hocam iki haftadır toplantıya başladık demiş. Evet aile toplantıları yayılsın yayılsın. Aile toplantısı olmayan bir aile tam unsurlarıyla beraber bir aile değildir ki. Eksiktir bir bacağı eksiktir. Aile toplantısı olmadan aile mekanizması sistemi çalışmaz. Dinleyicilerimiz mutlaka aile toplantılarını oluşturmaya gayret etsinler. Programlarınız çok güzel ve çok yararlı bir seviyede iki çocuk yetiştirdiğimizi düşünüyoruz ama hatalarımız da olmuş çocuklarımızın biri 30 diğeri 25 yaşında demiş dinleyicimiz. Evet 39 yaşındayım çocuğum yok yeğenlerim için dinliyorum programı beğeniyorum fakat bazen uygulaması çok zor idealize tavsiyeler oluyor. Evet evet uygulaması çok zor katılıyorum ama uyguladığımız zaman o takdirde çocukların keyfini çıkartıyoruz. O da bir başka bir şey. Bir sonraki dinleyicimiz, hocam Allah razı olsun biyolojik ritmin bozukluğunu fark ettiniz. Dün hızlı yaşadığımı anladım. Boş derslerimde balkonda kendimi dinledim. Anlattıklarınızı düşündüm. Bugün daha demiş rahatım galiba. Yarım kalmış mesajı. Ders aralarında balkonda kendimi dinledim dediğine göre bir öğretmen dinleyicimiz bu dinleyicimiz. Hızlı yaşadığımın farkına vardım. Evet basın frenlere, etrafa bakın, eşinize bakın, çocuklarınıza bakın ve ilk defa bakıyormuş gibi onları bir fark etmeye çalışın. Evet bir sonraki dinleyicimiz hocam inanılmaz istifade ediyoruz programınızdan. Sakarya'dan 29 yaşında iki çocuk annesiyim. Kitaplarınızı okuyorum, arkadaşlarıma hediye ediyorum sağ olun demiş. Adem Bey ben 10 aylık bir çocuk annesi olarak sizden çok şey öğreniyorum. İyi ki varsınız böyle bir yayın yapıyorsunuz. Kitaplarınızı da ilgiyle okuyorum demiş dinleyicimiz. Hocam sağ olun Rabbim ebeden razı olsun çok istifade ediyoruz. 2 yaşında kızım var kreş öğretmeniyim çok gergin yapım var. Gene de uygulamaya çalışıyorum demiş Denizli'den dinleyicimiz. Efendim programımızın da son dakikalarına girdik. Son bir dinleyicimizin de mesajını okuduktan sonra programımıza veda edelim. Dinleyicimiz sizi radyodan tanıdım demiş. Yeni yeni dinliyorum. Hemen gidip annelik sanatı adındaki kitabınızı aldım. Kitabın ilk sayfalarında yazan yayınlanmış eserlerinizin hepsini de alacağım. Tanıdıklarıma programınızı tavsiye ediyorum demiş dinleyicimiz. Evet çocuk deyip geçmeyin. Ufacık bir kıvılcım olarak bir noktada başladı ve dinleyicilerimizden gelen mesajları da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sizi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Demek ki hale hale denizin ortasına atılmış bir taş gibi yavaş yavaş bu programlar, çocuğa karşı hassas olan anne babalar bu dalganın etrafına doğru birikiyor, toplanıyor. Ve hatta bir dinleyicimiz şunu söylemişti, mesajı okudum. Efendim çocuk deyip geçmeyin programını dinleyen Anne babaların çocuklarıyla kendi çocuğumu evlendirmek isterim. Neden? Çocuklarına bu kadar hassas davranan bir anne baba ile anca ben kendi çocuğumu ona emanet edebilirim diye söylemiş. Evet, umarım ki bu e, çocuk deyip geçmeyin. Burç FM'de devam eden bu program hale hale etrafa doğru yayılır. Bu birliktelik umarım daha nice yıllar, daha nice programlar devam eder. Efendim ben... Burada olduğunuz için, radyolarınızın başında olduğunuz için Burç FM'de çocuk deyip geçmeyinde aynı hassasiyetleri paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya salı günü saat 11 ile 12 arasında yeni bir konumuzla sizlerle baş başa olmayı umut ediyorum. Efendim hoşçakalın.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 Çocuk deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.